Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Önce siz çok güzel sohbet ediyorsunuz ama bizim gönlümüz bağlı menzile. Allah sizden razı olsun. Sizi birkaç zamandır dinledim. Ben Turgay yüreğimi yakmak ve onu tamamen Allah'a vermek için ne yapmalıyım? Bu nasıl bir iştiyaktır ki onda Ondan başka lezzet barınmaz ruhta. Ben bu aşkı, Sevda yaşamak istiyorum ama ulaşamıyorum demiş. Evet. Ve sormuşlar efendim. Sizin elinizi bayanların aldığını gördüm. Bu şer'i bir şey mi? Birkaç gündür seyrettim. Hoşuma gittiniz. Evet. Ve sormuşlar efendim. Biraz önce yolu anlatırken her gönülden Allah'a bir yol gider. Kim nerede Allah'a gidebiliyorsa yeri orasıdır. Onun fıtratına o uygundur. Mesele kurun Allah'a gitmesidir. O aşkı, muhabbeti yaşamasıdır. Aşk, muhabbet, iman neye göredir? Elbette ki marifete göredir. Allah'ı tanıdığı kadarıyla aşık olur. Allah'ı bildiği kadarıyla sevebilir. Dolayısıyla marifetini artırmaya çalışması lazım. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Okuması gerekir. Neyi okuması gerekir? Neyi okursa okusun, Allah adına okuması gerekir. Okudukça marifeti artar. Dolayısıyla imani artar, aşkı muhabbeti artar. Her zerresi asla dolar, tanıdıkça. Bildikçe, Rabbinin kendisine kendisinden daha yakın olduğunu, şah damarından daha yakın olduğunu tattıkça, ne yana dönerse dönsün, Allah'ın vechinin orada olduğunu tattıkça, nerede olursa olsun, ister tek başına, ister başkalarıyla beraber olsun, Allah'ın huzurunda olduğunu tattıkça ne olur? Allah ile beraber olur. Neye bakarsa baksın, onu bir ayet gibi okur, o onun muhabbetini arttırır, her zerresine tecelli eder benliği yakar. E, muhabbetin olması için e, ilmin bilgisinin, marifetinin, hikmetinin artması gerekir. Bunun için de Rabbini dinlemesi gerekir. Ayetleri dinlemesi gerekir. Rabbini tanımak için el Esmaul ül husnayı anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Bu yer gök ayetleri olabilir, insan ayeti olabilir veya Allah'ın inzal ettiği, vahyettiği Kur'an ayetleri olabilir. Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar buyurdu. Evet, iman arttıkça muhabbet artar, aşk artar. Her zerresi muhabbetle dolar, tabiri caizse aşk olur. Kardeşimiz bayanların elinizi aldığını gördüm diyor. Ee, yanlış görmüştür. Ee, gördüğü görüntü e, hacdayken, ömredeyken orada kardeşlerimize su dağıtmış. Zemzem suyu dağıtırken, e, bardağı uzatırken görmüş. Onların da bardağı alırken e, gördüğü gibi bir manzaradır. E, niye öyle yaptık? E, herkes bilsin ki biz ümmetin hizmetçisiyiz. Bize tabi olanların da hizmetçisiyiz. Evet, bunu orada aynen öyle söyledim. Herkes bizim hizmetçi olduğumuzu bilsin. Onun için suyu kendimiz dağıtıyoruz dedik. Suyu e, biz dağıttık. Suyu dağıtırken gördüğü e, evet. manzaradır. Onun için e, bakarken iki türlü bakış vardır. Biri e, güzel bakış, rahmani bakış, biri de nefsani bakış e, olmuş olur. Rahmani bakış bakarken e, güzel bakı, bakar, e, güzelliği görmeye çalışır. Yani güle bakarken gülü görmeye çalışır. Ama dikene bakmak da vardır. Gülü görmezden gelip dikeni görmek e, bize bir şey kazandırmaz. E, gönlümüzü diken bahçesine çevirir. Daha doğrusu dikenliğe çevirir. Ama güle bakarsak, gülü görürsek e, gönlümüz gül bahçesi olur. Hangi mümine bakarsak bakalım, Mutlaka güzelliğine, Allah'ın onun üzerindeki o isminin tecellisine, güzelliğine bakmamız lazım ki gönlümüz gül bahçesi olsun. Hatta bütün insanlara bakarken her bir insanda mutlaka Allah yaratırken, o isimlerini tecelli ettirirken, onun üzerindeki tecelli duruyor. O güzellikten onu sevip ona yardım etmeye, destek olmaya çalışmamız gerekir veya öğrenmeye, anlamaya çalışmamız gerekir. Her halükarda suizan doğru değildir. Tabii ki bizimle ilgili olması önemli değildir. Suizanın haram olduğunu bilmek gerekiyor. Öyle hüküm vermek doğru olmaz. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkür efendim, SMS yollayla göndermişler. Selamun aleyküm. Ben Esra Mert. Bir Allah dostunun duasına gerçekten çok ihtiyacım, ihtiyacımız var. Hocamızdan bizim için dua istiyoruz. Allah razı olsun. Amin dua müşterektir. En son dua edeceğiz inşallah. Bununla beraber Allah dostu demek, veli demek Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven demektir. Biri Allah'ı her şeyden çok, canından çok seviyorsa o velidir. Hepimiz birbirimizin duasına muhtacız. Birbirimize dua edeceğiz inşallah. Elbette ki dua, gönülle yapılan duadır. Sadece dilin yaptığı dua dua olmaz. Gönülle dua nasıl yapılır? Eğer bütün gönlümüzle biri için hayrı dilediysek, dilediysek rahmeti dilediysek, Allah'ın onu sevmesini dilediysek, onu sevdiysek o duadır. İsterse dilimizde hiçbir şey söylemeyelim, gönlümüz dua etmiştir. Ama tam tersine birinden nefret ettiysek, birini ciddiye almadıksa, aşağı aşağıladıksa, bu da ona bedduamızdır. Dilimizde bir şey söylememize gerek yok duayı da böyle anlamak gerekiyor. İnşallah en son hep beraber bir dua edeceğiz. Evet. Efendim Nuri Demir gönderimi. Selamun aleyküm hocam. Allah'ın hükmüyle idare edilmeyen devlette cuma namazı kılınır mı? Allah'ın hükmüyle devlet idare edilmez. Gönüllere ne zaman Allah'ın hükmü hükmettiyse devlet o zaman Allah'ın hükmüyle hüküm görür. Allah ayet-i kerimede, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir, dedi. Bunu götürüp sadece devlete bağlamak, mal etmek doğru değildir. Her birimiz kendimize bakmamız gerekir. Kendi vücut ülkemize Allah'ın hükmüyle hükmediyor muyuz? Yoksa biraz Allah'ın hükmüyle, biraz da şeytanın verdiği gibi söz mi hükmediyoruz? Önce kendimize bakmamız lazım, kendimize Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz lazım. Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmediysek, Kabe'de de olsak Cuma'mız kabul olmaz. Şimdi bunu böyle anlamak gerekiyor. Bir yerde eğer Cuma namazını kılmaya mani bir şey yoksa yani oradaki idareciler buna müsaade etmişse, izin vermişse, herhangi bir şekilde mani olunmuyorsa orada Cuma namazı kılınır, kılınmalıdır. Kılınmazsa İnsan mesul durumdadır. İzin verilmiş çünkü. İzin verilmesi yeterlidir. Müsaade edilmesi, mani olunmaması yeterlidir. Cuma namazı kılınır. Diyelim ki kılmadık. Neyi kazanacağız? Sonuçta namazımızı kılıyoruz. Öğle namazı yerine cumayı kılacağız. Bir de hep beraber bir araya gelip toplantı yapacağız. Müminlerin toplantı günü. Toplantıya mani bir şey yoktur. Namaza da mani bir şey yoktur. Hatta e, imami devlet atıyor. Burada cuma namazı kılmak demek, kılınmaz demek, kendi kendini kandırmaktır. Namazdan, cumadan, toplantıdan mahrum kalmaktır. Evet. Efendim Sümeyra Ertaş göndermiş. Aleyküm. Aleyküm Sizi bir vesile olarak bizi kendine yaklaştıran Allahu Teala'ya hadsiz hamdü senalar olsun. Ben Diyar TV'nin internet sitesinden ders kağıdını aldım. Benim sorum, rabıtayı yaparken tam manasıyla nasıl yapmalıyız? Bir de zikirleri çekerken kalbimizle söylememiz yeterli midir? Ya da zahiri olarak da söylememiz gerekir mi? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Evet. Sondan başlayalım. E, kalbimizle söylememiz e, yeterli olsa bile dilimizin de buna iştirak etmesi nur alan nur olur. Nur üstüne nur olur. Dilin de iştirak etmesi daha doğrudur. Allah, e, namaz için yüksek olmayan bir sesle, e, bütünle sesini de kısma buyurdu namazı kılarken. Namazı kılarken nasıl ki yüksek olmayan bir sesle, sesimizi de tam olarak kısmadan e, Allah'ı zikrediyorsak, e, dua ediyorsak, ayetleri okuyorsak, e, zikrin de öyle olması gerekir. E, yüksek olmayan ama alçak da olmayan, en azından kendi kendimiz duyacak kadar olmalıdır. Buna beraber e, mesela yolda yürürken, çünkü öyle böyle ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Ağzımız kapalıyken dilimizin kıpırdaması yeterlidir. zikri dilimizi zikre öyle alıştırmamız gerekir. Davamında ne vardı? Bir öncesinde ne vardı? Sorunu. Rabatayı tam anlamıyla evet. nasıl yapabiliriz? Rabata gönül beraberliği demektir. Kişi sevdikiyle beraberdir. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyurduya Resulullah Efendimiz aleyhissalatü Gönlün beraber olmasıdır. Ben de bunlarla beraber, bununla beraber Allah'a gidiyorum. Onun iman ettiği gibi iman ediyorum. Onun kulluk yaptığı gibi kul olmaya çalışıyorum e, demektir Rabata. E, tabii ki bir adım ötesinde ben yokum, O var demek oluyor ki. Yani kendi bildiğimi, kendi nefsimi değil de onun halini kabul ediyorum, öyle olmak istiyorum manasındadır bu. Allah bunu ikram eder, ihsan eder. Yani yolu yürümeye başladığımızda her bir yolculuk esnasındaki o merhaleler farklı farklıdır. Allah farklı haller ihsan eder, ikram eder. Ee, yürüdükçe tadacağız, yaşayacağız, hep beraber göreceğiz inşallah. Evet. Efendim Aynur Kara İstanbul'dan göndermiş ee, efendim size berzah alemini sormamızı istiyor. Lütfen daha kapsamlı anlatabilir mi? Diye. Berzah alemi, berzah iki ara alem demektir, ara alem. Dünya ile ahiret arasındaki ara alem manasındadır, berzah öldükten sonra da ruhların o alemde olduğunu beyan eder. Yukarıdan aşağıya kadar ruhların menzilleri vardır buyurdu. Tabirca ise pencereleri vardır. Yukarıda olanlar cenneti seyreder, aşağıda olanlar cehennemi seyreder, gidecek yeri gidecekleri yeri seyrederler. Aynı zamanda bu berzah aleminin, Resulullah Efendimiz onun sur olduğunu, İsrafil Aleyhisselam'ın öfüleceği sur olduğunu söyler. Sura öfünce o ruhlar hepsi aşağıya dökülür. Berzah alemini böyle anlamak gerekiyor. Ara alem, bununla beraber öldükten sonra burunduğumuz alemdir. Cehenneme gidenler aşağıda durduğu için cehennemi seyrediyor. Yukarıda duranlar da cenneti seyrediyor. Cennet en yukarıda, cehennemde en aşağıda e, oluyor. Manevi olarak yukarı çıkanlar e, Allah ayetlerime de buyurordu. E, cehennemliklerin kitapları sizcindedir. E, Cennetliklerin e, kitabı da illiğindedir. İliğin nedir biliyor musun? E, buyuruyor. E, o iyilerin defterinin olduğu e, yerdir. Onu, onları e, mukarrabun görür. Allah'a yakın olanlar o defteri görüyor, e, buyuruyor. E, bu söylediklerimin hepsi berzah alemindedir, o ara alemdedir. E, yani dünya ile ahiret arası, ahiretin arası demektir. E, sura kıyamet kopunca, o son saat gelince, Sura üfrülünce e, bütün ruhlar oradan e, dünyaya iner, kendi bedeline girer, kıyamet yerine doğru yürürler. Her bir alemin belli bir vakti vardır. O zaman dünya mesela yok olmuştur. E, gök e, yok olmuştur. Yer yeni bir yer, gök yeni bir gök. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır buyurdu. E, onu yok edip yerine başka bir alem yaratır. Sura öfrülünce o alemde aynı şekilde e, yok edilmiş olur. Yeni bir alem yaratılmış olur. Dünya ile ahiret arasındaki ara alem demektir. Evet, kabir alemi de oraya da zaten. Bu kadar yükler olsun isterseniz. Evet efendim. Yılmaz Pencereci göndermiş efendim. Efendim geçen cuma namazını bir camide kıldım. Namazda imamın yerine sizi işittim. Namazdan sonra güzel kokular aldım. Allah sizden razı olsun demiş efendim. Bu onun gönlünün güzelliğinin kokusudur. Evet, o manevi bir kokudur bu, bu kokuyu aslında nereden alıyor? Ee, i̇manından alıyor, gönlünden alıyor. Kokan imanidir, gönlüdür. Gönlündeki Allah'a olan muhabbetidir. Evet. Efendim bir izleyici sormuş. Selamun aleyküm hocam. Sizi izlediğimde kalbimde bir heyecan oluyor. Allah razı olsun dua edin bana sıkıntılarım için demiş efendim. Allah hepimizin sıkıntısını gider inşallah. Evet. Efendim Cennet Akkaş Uşak'tan Hocam iyi akşamlar aklımızın yetmediği yerde zor bir durumda kalbimizle karar vermek doğru mudur demiş efendim. Aklın mutlaka vahyin ışığında çalışması gerekir, görmesi gerekir. Göz için ışık neyse akıl içinde vahiy olur. Eğer vahiy olmazsa akıl karanlıkta kalır. Karanlıkta göz nasıl görmüyorsa vahyin ışığı da yoksa ayetlerin nuru yoksa yani kul ayetlerle görmüyorsa o da karanlıkta kalmıştır. Doğruyu göremez anlayamaz. Gönül deyince gönlüme gelen manasında olur ki gönlüme her ne gelirse manasında her ne olursa olsun ister aklımıza gelsin ister gönlümüze gelsin. O eğer e, vahye uyuyorsa doğrudur. Uymuyorsa yanlıştır. Diyelim ki, aklımız bize tercih yaptırmadı. Bu durumda yapmamız gereken şey, evet gönlümüze sormaktır. Ama hangi gönüle? iman doğru bir gönül. Rabbinin rızasını isteyen bir gönül. Derdi Allah'ın rızası olan bir gönül, yanılmaz. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu, fetva verenler sana fetva verse de, sen fetvayı kendi gönlünden iste. Yani bir konuda fetva vardır ama senin gönlün onu kabul etmiyor. Bu durumda, sen onu yapman doğru değildir. Evet. Efendim, Hocam, ben Adana'dan Fatih demiş kardeşimiz. Cezaevinden yeni çıktım. Kurban olurum size, nur yüzünüze hasret kalmışım. Allah'ın izniyle bir ricam olacak. Perşembe günü sohbetten sonra zikirleri de canlı verin. Allah yar ve yardımcınız olsun. İrşad ehlinizi Mevlam büyük eylesin. Zaten bütün varlık, yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor, değil mi öyle? Bütün varlıkta, canlı yayında zikir vardır. Yeter ki kul bunu görmek istesin, görmeye çalışsın. Bu hepimiz için bu böyledir. Evet, Hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bize de düşen o tesbih'e iştirak etmektir. canlı zaten varmış, canlı tesbih varmış, canlı hamd varmış. Bir de ayrıca verip fazla kalabalık etmeyelim bence. <gülüyor> evet. efendim Mehmet Özçüçek Ergani'den, selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Huşu içinde namaz kılmak için ne yapmam gerekir? Hayırlı geceler demiş efendim. Evet. Huşu içinde namaz kılmak için namazın miraç olması gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuştu. Namaz müminin miracıdır. Yani gönlün Allah'ın huzurunda miracda durması gerekir. Resulullah Efendimiz'in miracda Allah'ın huzurunda durduğu yerdeyim. Namaz müminin miracıysa ben de oradayım. Resulullah Efendimiz'in arkasındayım veya Rabbimle baş başayım. Dediğimizde göreceğiz ki çok derin bir hoş gelir, haşyet gelir. Kul kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olunca hoşu olmaz mı? Evet. Mesele Allah ait kelimede vururdu. Allah'ı zikret, kalbin mutmain olunca kalk namaz kıl. Namazdan önce Allah'ı zikretmek gerekiyormuş. Biraz iki 3 dakika tefekkür etmek gerekiyormuş. Ben birazdan Rabbimin huzuruna çıkacağım deyip gönlü miraca, namaza hazırlamak gerekiyormuş. Allah söyledi öyle. Onun için namaza durmadan önce ben birazdan Rabbimin huzuruna çıkacağım dersek, gönlümüzü buna hazırlarsak göreceğiz ki Allahu Ekber dediğimizde kendimizi huzurda bulur, o huşuyu buluruz inşallah, o muhabbeti buluruz inşallah. Efendim, Emirhan bildik. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Adana'dan bayram, bir fakire zekatını verirse ve başkasına anlatırsa hayrı var mı? Evet. Eğer birine e, hayır olarak bir ikramda bulunduksa, bir şey verdiysek, bunu Allah için verdiysek, zaten karşılığını Allah'tan bekleriz. Bir başkasına anlatmamız gerekmez. Eğer bir başkasına bunu, ee, anlatıyorsak e, bir sorun var demektir. Ama eğer e, başkası da e, hayır yapsın diye teşvik için onu söylediysek bu başka bir şey. Başkasına da vesile olduysa bu nur alan nur olur. Nur üstüne nur olur. Bir başkasına da o hayır yapmaya vesile olduysa. Yani bir şeyi yaparken önemli olan buradaki niyettir. Niyeti eğer başkası benim bu yaptığımdan dolayı beni öfsün dediyse Karşılığını Allah'tan beklememiş, karşılığını o övgüyle almış olur. Dolayısıyla sevabını iptal etmiş olur. Ya da başa kalkarak yaptığınız iyiliği boşa çıkarmayın buyurdu Allah. Başa kalkmak için ya da onu kendini övmek için yaptıysa boşa çıkarmış olur. Yok niyeti eğer başkasının teşvik ise bu da hayır üstüne hayır olur inşallah. E, tabii ki bize düşen bir de e, Hüsn-i bakmaktır. İnşallah e, niyeti güzeldir deriz. Efendim Ceyhan Taylan mesaj yollamış. Selamun Aleyküm, Vuslat yolculuğu rabıta ile yürünüyor ve bazıları biz Peygamber Efendimiz'e rabıta yapıyoruz diyorlar. Bu mümkün müdür ya da mürşitten belirli bir dönem sonrası Resulullah'a mı rabıta edilir? Ben Resulullah'a rabıta yapıyorum e, diyebilmesi için gönlünün e, oraya varmış olması gerekir. Gönül itibariyle Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'la beraber olma gücüne sahip olması gerekir. Bununla beraber eğer önündeki ona sürekli yol göstermezse, ona örnek olmazsa, yanlış yaptığında bu yanlıştır, doğru yaptığında bu doğrudur demezse, burada Allah'ın rahmeti var, şurada Allah'ın gazabı var deyip ona yolu göstermezse o yolu yürüyemez. Kendi kendini kandırmış olur, hayale kapılır, hayal kurar. E, hayali olarak ben Resulullah Efendimiz'e rabata yapıyorum. Rabata sadece e, onu düşünmek değildir. Ona tabi olmaktır, ona uymaktır, onu dinlemektir. Gerektiğinde e, ne yapacağını ona sorabilmektir, sormaktır herhangi bir sorun sıkıntıyı yaşadığında ne yapacağını, ne yapması gerektiğini bilmektir. Yolu yürürken, diyelim ki manevi bir hal yaşadı, onu sorup onun Allah'tan, mı, şeytandan mı olduğunu bilmektir, öğrenmektir bunu. Mürşit bunun için gereklidir. Onun için hiç kimse bunu böyle söyleyemez. Söylerse kendini kandırmış olur. Dolayısıyla yolu yürümesi zaten mümkün değildir. Belli bir süre sonra e, rabıtayı ona mı yapar? Hayır. Rabıtayı ona yapmaz. Ama gönül e, Resulullah'ın huzuruna vardığında zaten Mürşid-i e, ona söyler. E, söylemesine de gerek olmaz. E, manevi itibarla zaten yolculuk birdir. Mürşidiyle beraber yürür. Bir süre sonra manevi itibarla e, Resulullah Efendimiz'le beraber yürür. Sonuçta e, gaya Allah'a vasıl olmaktır. Mürşid de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da vesiledir, vasıtadır. Allah'a vasıl olmak için, ustata ermek için. Sonra alacağını Allah'tan alır. Evet. Efendim Süleyman Erdem Denizli'den göndermiş, iki gün önce hocamızın evimde olduğunu gördüm, önümden gelip geçti ve nerede olursam olayım, yüzü hep gözümün önünde. Bu nasıl bir haldir? Rabatayı güzel yapmış gönül itibariyle gönüle aksetmiştir. Dolayısıyla gönül beraberliği olmuştur. Ondan kaynaklanır. Efendim geçen haftadan bir 3 soru vardı. Onları da dilersen soralım öyle. Evet, buyur. Kapatalım inşallah. Birisi mesaj yollamış. Şirki, küfrü, ilahi tawaitu bilmeyen 73 fırka haline gelmiş kendini mümin zanneden şirk koşan bir topluma kelime-i tevhidden başka namazdan bile bahsetmeye hakkınız yoktur. Evet. Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur. Tauhüdü düzenleri reddetmeden iman edilemez demişler. Evet demişler. Biraz önce anlatırken bir doğru güzel bakış vardır. Bir de kötü bakış, yani şeytani bakış vardır. Bir Rahmani, bir şeytani bakış vardır. Rahmani olarak bakanlar güle bakar, gülün güzelliğini görür. Gülün üzerindeki Allah'ın güzelliğini görür. Ama şeytani bakış tam tersini yaptırır onu. Kötü tarafı görür, yanlış tarafı görür. Yani güle değil, dikene bakıyor. Böyle bakanların gönlünün diken bahçesi, dikenlik olduğunu söyledim. Ama güle bakanların da gönlü gül bakşesi olur. Bu ümmet, ümmet Muhammed'tir. Muhammed'dir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Geçmiş ümmetlerden biri dedi ki Allah falancayı kesinlikle e, affetmez, magfiret etmez dedi. Diyor, Allah da buyurdu ki kimdir o Allah şu falancayı magfiret etmez diyen. Onu affettim, senin de amelini iptal ettim buyurdu. Bu hadis. Resulullah Efendimiz buyurdu. Onu affettim, senin de iptal ettim. Niye Allah adına böyle hüküm veriyorsun dedi. Yani hangi hakla benim adıma böyle hüküm veriyorsun? Herkese düşen hakkı, hakikati olduğu gibi ortaya koymaktır. Herkes biliyor ki, bizim de anlattığımız olur. Sadece Allah'a abdolun ve bir de Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. La ilahe illallah deyin diyoruz. Önce daveti böyle yapıyoruz. Zaten bu her şey demektir. Allah bütün nebilerini, Resullerini gönderirken onlara bunu söylenmiş. Bütün davet edenler bununla davet ediyor. Allah'a abd olmaya davet ediyor. Bütün ibadetler Allah'ın emridir. Bütün güzellikler, güzel yapmak Allah'ın emridir. Hepsi abd olmaya davettir. Aynı şekilde Şirkten, şirkten men ederken de Allah'a şirk koşma koşmayalım derken de Allah'ın emrini yerine getirip La ilahe illallah dedirtmeye çalışır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam akhir zamanda bir takım böyle insanlar çıkar, gençler çıkar dediği daha doğrusu İman kursaklarından aşağı inmemişlerdir ama Allah'ı anlatırlar. Ama iman kursaklarından aşağı inmemiştir. İman aşktır, iman sevmektir. Allah'ı sevmektir, Allah için sevmektir. İnsana bakarken onu cennete göndermeye, taşımaya çalışmaktır. Onları eleştirip, çekiştirip, yermekte değildir. Bunlar cehennemliktir. Allah bunları affetmez demek değildir. Ya Rabbi ne güzel kulların var. Allah'ı sevenden daha güzel kim olabilir? Biri ben müminim dediyse, La ilahe illallah dediyse, kim onun kalbini açıp bakabilir? Bakabilir mi? Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Ben insanların kalbini açıp bakmak için gönderilmedim. Hidayete davet eder. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, onu kabul eder. O kabul ediyorsa, biz nasıl kabul etmeyiz? Kendi kendimize hüküm verip, kendimizi Allah'ın makamında görüp, Tabiri caizse Allah adına işte herkes cehennemliktir. Kimde bir şey anlatmasın. Soruyoruz sen mi anlatacaksın? Bu halını mı anlatacaksın? Ne anlattın kime? Kaç kişi seninle beraber hidayeti buldu? Öyle değil mi? Kaç kişinin hidayetine vesile oldu? Böyle bir tavır müminin tavrı değildir. Böyle bir tavır peygamberi tavır değildir. Davet böyle yapılmaz. Davet aşkla yapılır. Muhabbetle yapılır, edeple yapılır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. En güzel ahlaka sahip. Allah ayet-i kerimede ne buyurdu? Rabbinin yoluna hikmetle davet et, en güzel söz neyse onu söyle. Yoksa sonra şeytan aranızı bozar hikmetle davet etmek lazım. En güzel söz neyse onu söylemek lazım. Yani birine sen kafirsin, sen münafıksın, sen yanlış yapıyorsun, sen cehennemliksin, sizler cehennemliksiniz demekle onlara yardım etmiş olmuyorsun. Ne yapmış oluyorsun? Kendinden uzaklaştırmış oluyorsun, kardeşlikten uzaklaştırmış oluyorsun, sen sevilmeye layık değilsin demiş oluyorsun. Ne yaptın? Şeytani davet etmiş oldun. Mesela eğer birini yemeğe davet etsek buyur bizim soframızdan siz de size de ikram edelim, beraber yiyelim desek nasıl davet ederiz? Buyurun beraber yiyelim. Sohbet etmek de böyledir, anlatmak da böyledir. Bir şeyi vermek, ikram etmektir. Dolayısıyla en güzel şekilde hikmetle davet edip en güzel söz neyse onu söylemek gerekir. Ama desek ki, sen açlıktan ölüyorsun. Yemezsen ölürsün. Sen bana muhtarsın. Gel ben seni doyurayım. Hadi otur bakayım, otur. E, tabiri caizse, e, gebermemek için ye desek. O adam istediği kadar aç olsun. Senin ikram ettiğini yer mi? Ne der sana? Açmama senin verdiğini, senin yemeğini yemiyorum. Demez mi? Senin gibi namerdin yemeğini yiyemiyorum demez mi der, demelidir zaten. Onun için davet, sohbet mutlaka Resulullah Efendimiz'in izinde olmalıdır. O nasıl yaptıysa öyle yapmak gerekiyor. Yoksa böyle eleştiren, çekiştiren, küfürle itham eden, nifakla itham eden, cehennemlik olmakla itham eden biri hakka davet etmez, edemez. Tam tersine şeytana tabi olmuş olur, küfrü, nifakı, ayrılığı, düşmanlığı ekmiş olur gönüllere. Onun için herkes haddini bilmelidir, kendine bakmalıdır, kendine. Eğer birilerinde muhabbet yoksa, bakınca neyi görecek? Mümin, müminin aynasıdır buyurdu mü Resulullah Efendimiz? Buyurdu. Aynaya bakıyorlar bu durumda. Böyle konuşanlar aynaya bakmış oluyor. Baktığı aynada kendini görüyor, haberi yok. Onun için aynaya bakıyorsak kendimizi düzeltelim. Gördüğümüz yanlışlıklar, gördüğümüz küfür, gördüğümüz o cehennemlikler aslında kendimizi aynada görmüşüz, bunu böyle bilelim. Kendimizi toparlayalım, tövbe edip istiğfar edelim. Evet, buyur. Efendim, nazak, Nazan Kocaoğlan Çimen Selamun Aleyküm, Ankara'dan soruyorum. Biz dua ettiğimiz için mi Rabbim vermiyor? Biz dua ettiğimiz için mi Rabbim veriyor? Vakti geldiği için mi dua ediyoruz? Bazı dünyalık dualar neden ısrarla kabul olmuyor? Rabbim sırf bizim iyiliklerimiz için veriyorsa duaya duaya gerek var mı? O daha doğrusunu bilir ve verir nasılsa. Evet. İşin içinden çıkamadık. Allah razı olsun. Amin. Önce duayı şöyle anlamak gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatü Vesselam: "Dua ibadetin özüdür." Dua ibadetin iligidir. İbadetin beynidir dedi. Dua. Namaz baştan sona duadır. Bütün ibadetler duadır. Çünkü neyi istersen iste mutlaka onu Allah'tan istiyorsun. Rabbinden istiyorsun. Onun için dua ibadettir. Dua kul olduğunu kabul edip Allah'ı Rab olarak kabul etmektir. İmanın gereğidir. Yoksa ile de bizim isteklerimiz yerine gelsin diye değildir duayı yaparken, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah ister ki siz ayakkabınızın bağını da ondan isteyesiniz. Küçük büyük ne varsa Rabbinizden isteyin. Allah dua edenleri sever. Çünkü dua kulun kulluğudur. Önce duayı kul olarak yapıyoruz, o bize manevi olarak kazandırıyor. E, kulluğumuzu artırıyor, imanımızı artırıyor, Allah'a yakınlığımızı artırıyor. Dua derece bir şeyi almak için değil, e, ibadet olarak, ibadetin özü olarak duayı yapıyoruz. Dua ediyoruz, Allah kabul etmedi diyoruz. Allah kabul etmiştir, Allah duayı reddetmez. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyurdu. İcabet eder Allah, e, karşılığında Kulluğu kazanmış oluyoruz, Allah'ın sevgisini kazanmış oluyoruz, imanı kazanmış oluyoruz çünkü, icabeti yaptı. Herhangi bir şeyi, zahiri bir şeyi Allah'tan istediğimizde isterken mutlaka gönül itibariyle, bu benim için hayırlıdır deyip istemişizdir, değil mi öyle? Eğer bizim için hayırlı ise, bilelim ki Allah verir. Ama hayırlı değilse, biz onu hayırlı bilmişiz. Bizim için hayırlı olan, onun olmamasıdır. Allah yine hayrı yaratır. Yine duamızı kabul etmiş oldu. Hayrı yarattığı için, bizi ondan koruduğu için veya her halükarda duamız kabul olmuştur. Allah bizim için, bizim dilediğimiz gibi hayrı dileyip kabul etmiştir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Bir de, hiç ummadığımız bir anda Allah bize dua yaptırır. O bellidir zaten, gönlümüze geliyor o. Duayı Allah yaptırdı. Bazen yaptığımız duanın sonucunda ne olacağını bilebile bilemeyebiliriz. Ya da neyi kazanacağımızı bilemeyebiliriz. Allah o duayı gönüle vahyetmiştir. Duayı yaptırıyor. Bir nimeti, bir şeyi o vereceğini vereceği için duayı yaptırmıştır bu sefer. Yani kulum sen istedin. Sen istedin. Ben seni ciddiye aldım. Onun için duanı kabul ettim. Bak bu ikram ettim." dedirtir. Kul o nimete ona layık olduğu için Allah böyle bir muamelede bulunur. Kula düşen dua etmektir. Kulluğunu ortaya koymaktır. Ben senin kulunum. Her şeyin sahibi sensin. Ben her şeyimle sana muhtaçım deyip duasını yapmaktır. Allah verir veya vermez. Verse şükredecek, vermezse üzülmeyecek. Rabbim böyle güzel gördüyse, güzel olan budur demek gerekiyor. Kulluk bunu gerektiriyor. Efendim geçen kalan bir soru var. Bir de yeni gelen bir soru var. İkisinin birbiriyle bağı olduğundan dolayı ben ikisini beraber sorayım isterseniz evet. efendim. Ramazan Karahan Tokatan sormuştu efendim. Hocamızdan Allah razı olsun Müslümanların parçalanmışlığı ve İslam ümmetinin birliği için ne söyler diye efendim. Evet. Bir de Kemal Üşen kardeşimiz sormuş. Hocam müminin kardeşlik bağı nasıl olmalıdır? Mümin imanla birbirine bağlıdır, bu sevgiyi mümine veren Allah'tır. Mümin, müminin imanını sever. Mümin, müminin imanı, karşıdaki müminin imanını sever. Daha doğrusu Allah o mümini de sever, öteki mümini de sever. İkisinin gönlünü birbirine bağlayan Allah'ın sevgisidir, onları sevmesidir müminlerin birbiriyle olan bağı böyledir. Allah onları seviyor. O gününe akseden Allah'ın sevgisi birbirine de aksedince evet, ikisi birbirini sever. Müminler birbirini sever. Eğer bir sevgisizlik varsa Allah'ı sevemediğimizden dolayıdır. Rabbimizi dinlemediğimizden dolayıdır. Yani kitabımızın bir olamayışından dolayıdır. Allah'ın kitabına göre iman etmediğimizden gerekeni yapmadığımızdan dolayıdır. eksigimiz burada. Eğer Allah'ı seversek, Allah bizi severse, Allah iki kulü sevdiğinde o iki kul birbirini sevmez mi? Sever. Çünkü bu sevgiyi yaratan Allah'tır. Ee, sorunumuz iman sorunudur. Eksikliğimiz iman eksikliğidir. Ee, Allah'ı sevme eksikliğidir. Allah için sevme eksikliğidir. Allah'ı seven, Allah için sever. Allah için mümini sever. Allah için Müslüm'i sever, Müslüman'ı sever, Allah için Allah'ın kullarını sever, Allah için bütün mahlukatı sever. Bütün mahlukatı, bütün insanları severken, onların küfrünü sever manasına gelmez. Şirkini sever manasına gelmez. Küfrü sevmemek, şirki sevmemek, günahı sevmemek, yanlışı sevmemek başka bir şeydir. İnsanı sevmemek başka bir şeydir. O iman ederse ne olur? Senin kardeşin olur. Altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. İnsan da öyledir. hatasıyla, kusuruyla, şirkiyle değerini kaybetmiyor. Her an mümin olmaya, Allah'a dost olmaya, abd olmaya adaydır çünkü. Bütün mesele onun temizlenmesi, yıkanması, tövbe edip Allah'a dönüp iman etmesidir. Onu öyle sevmek gerekiyor. şitkini küfrini, günahını değil. İnsan sevilmeye layıktır. Yaratan, sevmiş öyle yaratmış. İnsan kendini çamura atmış olabilir. Manevi olarak kendini Allah'tan perdelemiş olabilir, Rabbini unutmuş olabilir. Peygamberi niye gönderiyor Allah? Kitabı niye gönderiyor? Kendisine davet etmek için. Bize de düşen ona bu daveti yapmaktır. Bu daveti yaparken evet, hikmetle davet etmek gerekir. Yani Allah'ın muradını ona hatırlatarak, ona onu hatırlatarak kim olduğunu, neyi aradığını, ne yapması, nasıl yapması gerektiğini, neyi kazanması gerektiğini, ona hatırlatmamız gerekir. Davet böyle yapılır. Yoksa davet öyle sen kötüsün, sen yanlışsın demekle değil, ona onun güzelliğini hatırlatarak, kim olduğunu hatırlatarak yapman lazım. Yani ona sen şeytansın demekle ona bir şey vermiş olmuyorsun. Tam tersine onu kendine düşman edip, kendinden uzaklaştırmış oluyorsun. Ama ona sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin. Şöyle bir silkeler, biraz kendine gel. Bir Rabbine dön, aklını bir kullan, bir kendine bak, bir etrafına bak, bir yerlere, bir göklere bak. Allah'ın bunları, seni yaratmasındaki muradını, gayesini biraz tefekkür et. Allah sana yolu gösterir. Göstermezse kabul etme. Yani biri bir şeyi anlamayacak, Allah onu ondan sorumlu tutacak. Hiç yakışır mı ona? Yok. O zaman düşünen, tefekkür eden, anlamak isteyen... Herkese Allah bunu anlatır. Bunu ona gösterir. Yeter ki kul samimi olsun. Evet. Allah kimseyi de kimsenin başına bekçi olarak göndermemiş. Ben seni onların başına Bekçi muhafız olarak göndermedim dedi Allah. Sana düşen evet. Allah'ın sana vahyettiğini tebliğ etmektir. Anlatmaktır. Tercih, tercih orundur dedi. Kurumla arama girme, müdahale etme dedi. Hidayeti ben veririm. Sen hidayeti sen hidayeti veremezsin, dedi. Sen ne yaparsın? Sen davet edersin, hidayete davet edersin. Biri Allah'ı kabul etmezse, bütün insanları kabul etse, bütün insanlar onu kabul etse, bir mana ifade eder mi Allah katında? Hayır. Bize düşen kendimizi kur olarak Rabbimize kabul ettirmektir. Herkese düşen budur. Peygamberler de öyledir. Daveti yaparken, kendi kulluğunu, kendi vazifesini yapmaya çalışıyor. Neden Resulullah Efendimiz Veda Kutbesi'nin sonunda size Risaletimi tebliğ ettim mi? Sonra şahit ol ya diyor. Neden? Bak kulluğumu yaptım ya Rabbi. Bak insanlar şahittir ya Rabbi. İnsanlar bak ikrar ediyor bunu. O da kendi kulluğunun derdindedir. O da kendi vazifesini, Allah'ın kendisine yüklediği o vazifeyi yerine getirme derdindedir. Bize de düşen kul olma, derdimizin olması gerekir, Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, kazanma, hayatımızı kazanma derdimizin olması gerekir. İnsanlara bir şey anlatırken de bu böyledir, öğretirken de bu böyledir, Allah'a taşırken de bu böyledir. Her halükarda herkes kendi hesabını, kulluk hesabını, Allah ile olan o yakınlık hesabını yapması lazım. Müslümanların parçalanmışlığı ve İslam ümmetinin birliği için. Evet. Birlik için iman etmek gerekir. İmanımızı artırmak gerekir. İman havadan yağmıyor. Bu imanı Allah bir vesileyle yaratır. İmani, iman Allah'ı sevmektir. Her şeyden çok, canımızdan çok sevmektir. Bu sevgiyi birbirimize ikram etmemiz gerekir. Kim ikram edecek? Bu sevgiye sahip olanlar. Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleri böyle bir gününe sahip olanlar Allah'ı sevdirir. Dolayısıyla kulü Allah'a, Allah'ı da kula sevdirir. İhtiyacımız gönül ehli insanlara adır. Müminleredir, velileredir, Allah dostlarına adır. Evet, görüyoruz mesela bir Allah dostu çıkıyor, bir kişiyi seviyor, yüz kişiyi seviyor, bin kişiyi seviyor. Bir de bakıyorsun binler, on binler kardeş olmuş. Nereden geldi bu? Allah o gönülden verdi oğulü bunu görmemezlikten gelmek olur mu? Allah hidayeti, imanı onlarla veriyor. vesile ediyor. Bunu görmemek için insanın gözünü kapatması gerekir. Neden başka biri yıllarca anlatıyor da bir şey olmuyor? O bir anda iki kelimeyi anlatınca onlar öyle birbirini seviyor. Allah'ı seviyor. Allah onları sevdiği için. Onlar Allah'a döndüğü için. Allah kulluğu kabul ettiği için, Allah'ın rızasını, dostluğunu her şeye tercih ettikleri içindir bu. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah bizi gerçek manada kendisine kul olanlardan eylesin, bizi samimi olanlardan eylesin. Ben biliyorum değil, Allah biliyor diyenlerden eylesin. Rabbini dinleyenlerden eylesin, Resulünü dinleyip Resulüne tabi olanlardan eylesin benim peygamberim nasıl yapmışsa benim de öyle yapmam lazım diyenlerden eylesin. O alemlere rahmet olmuş, benim de en azından ulaşabildiğim her yere rahmet olmam lazım deyip o rahmet olanlardan eylesin bizi. Amin. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, Allah bizi aziz ve hamid olanın yoluna inşallah hidayet eder. Bizi sözün en güzeline, vahyine hidayet ettiği kullarından eder inşallah. Sözün en güzeliğini söyleyen kullarından eder inşallah. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle hoşçakalınız, esen kalınız. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.